İki merhaba. Selamü aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Salatü vesselam ala seyyidil murselin. Muhammedin alâ âlihi ve sahbi ecmaîn. Muhterem dinleyenlerimiz, mübarek bir Mevlid Kandilini daha arkada bıraktık. Ama tabii ki Rabiul evvel ayında bulunmamız münasebetiyle bu mübarek ayın tamamı mevlid ayıdır. Bu itibarla tabii ki Muhammed Mustafa'mızdan sallallahu aleyhi ve sellem bahsediyoruz, bahsetmeliyiz. Ancak zaten İslamiyet'in tamamını bize o getirdiği için bütün konuşmalarımız, bütün konularımız ondan başlıyor, ondan bitiyor. Ondan ayrı bir, ondan ayrı bir günümüz, gecemiz, saatimiz yok.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 İzbaat ediyim, çünkü onlar içerisinde onların cinsinden bir peygamber göndermiştir, Hamd Mustafa ki sallallahu aleyhi ve sayatihi. Onların üzerine onun ayetlerini okuyor. Evet, geçen haftaki dersimde de bu ayet kelimesi değişik yönler ele almıştım ve bayağı uzunca bir bir buçuk iki saatte yakın konuşmuştum. Evet ve onları tertemiz ediyor. İşte şu vasıf üzerinde duracağım. Özellikle kainatın efendisi bizi tezkih ediyor, temizliyor. Evet. Ne ile temizliyor? İmanla temizliyor başta tabii ki. Ondan sonra Kur'anla temizliyor. Ondan sonra abdestle, usulle ve namazla temizliyor. Şimdi bu itibarla Resulullah sallallahu ceala aleyhi ve sellem uyruyorlar ki salat kefaretü dinu namaz bütün günahların kefaretidir namaz büyük bir temizliktir tabi namaz salatü imadü namaz dinin direğidir nikülücüğün li alemun her şeyin bir sancağı bayrağı var ve alemler İslam'ın salat İslam'ın sancağı namazdır salatü mi'raajü mümin namaz müminin mi'racıdır. ondan sonra لِكُلْ şeyin صَفْوَةٌ Her şeyin bir özü ve özeti var. وَصَفْوَةُ الْإِسْلَامِ İslam'ın özü ve hulasası namazdır. Namaz, namaz, namaz. Başı sonu namaz. Bize namazı getiren Muhammed Mustafa'dır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu vesileyle bizi günde beş vakit temizleyecek, günahlardan arındıracak, Allah'ımızın huzuruna ak bir yüzle çıkartacak olan en büyük amel namazdır. اَوْوَلُمَا İlk sorulacak olan kabre girdiğimizde namazdır. Mahşerde evvelumma yuhasebu bil abdü salatu Mahşerde ilk hesaba çekileceğimiz konu namazdır. Evet. Dinin direği ne demek? Femenekâmeâ din. Onu ayakta tutan dinini ayakta tutmuş olur. Femen terekâ din. Onu bırakan dinini yıkmış geçirmiş olur. Ne anlatacağız? Onun için Muhammed Mustafa'mızın doğduğu şümbarek ayda. Bu doğum gecesinin peşi sıra sizlere Allah Teala nasip etti lütfetti aylardır gece gündüz demeden uykularımı feda ederek istirahatlerimden vazgeçerek arkamdan bir eser bırakayım bir hayırlı bir e, eserlerim elhamdülillah var ama namazla ilgili de namazın şefaatine nail olayım diye bir eser hazırlamak üzere çalışıyor idim. Size de bunu birkaç kere duyurmuştum elhamdülillah o eser hazırlandı mübarek mevlid gecesine yetişti.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 Ve bundan sonra herkes son derece namaza gayret etsinler, dikkat etsinler. Ve bu Mevlüt ayında Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve bize vaazleri, nasihatleri tekrar olsun. Onun beyanları, onun hadis-i şerifleri. Bakın bu eserde 645 sayfa. Sahibeler. 645 sahibeden 300'ü aşkın hadis-i şerifleri var. 300 aşkın ve bu hadis-i şerifleri bir arada hiçbir kitapta bulamazsınız. Çünkü bu hususta bu şekilde bu hadisleri toplayan bir eser görmedim. Arapçada da yok, çok güzeldi yok. E, namaz hakkında çok eser yazılmış olabilir ama biz... Yüzlerce kaynak bakarak bu kadar eserlerden istifade ederek Arapça ve kıymetli eserlerden bunları cemedip bir araya getirdik. Ve sizin anlayacağınız dilde tercih ettik. Şimdi tabii ki bir hadisi şerif okumak için dinlemek için binlerce kilometre yol tepen sahabe-i kiram kendileri bulundukları halde Ebu Ayub El Ensari i şerifi kendi Resulullah sallallahu aleyhi ve mübarek ağzından işittiği halde Hukbe bin Amir hazretleri radıyallahu anh Mısır'da bulunuyorken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 Orada şu hadisi şerifi sorarım diye ta Bağdat'tan Arafat'a gidiyor. Mekçe'ye gidiyor. Bir hadisi dinlemek için, duymak için. Şimdi 300 hadisi şerif hem de namaz hakkında hiçbir yerde bulunamayacak şekilde. Çok büyük ilimler. Elhamdülillah. Allah lütfetti, muvaffak etti. Şimdi sizlere evvela şunu duyuruyorum ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem canımızdan ileri bil canlarından daha yakındır o peygamberim inananlar için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 Ak düştü, kafanın hiçbirin dağları gibi ağırdı derdi efendiler Arsene. E ee, hala sünneti terk ediyorsun. Bu sana yakışıyor mu? Onun yolunu bırakıyorsun. Şimdi, doğumunun rivayetini duyduk. Benim ümmetim, benim ümmetim. Allah'ım senden ümmetimi isterim. Bu arada, vefat ederken ki son sözünü şimdi okuyacağım. Enes radıyallahu anh buyuruyor. Kânet vesiyyeti resûl sallallahu aleyhi ve sellem ve ul Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ölümle burun buruna geldiğinde es-salâh es, -salâh, es -salâh, namaza dikkat edin namaza dikkat edin diyerek vefat etti. Artık kainatın efendisi vefat etmeye başladı ağzı mübarek dili es-salâh, es, -salâh, es -salâh kelimelerini namaz namaz anlamına gelen es kelimesini açıkça telaffuz edemez hale geldi o vaziyette bile aman namaz aman namaz demeyi ihmal etmedi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 Memuriyetleki bir salateti, ailenen namazı emret. bir aleyha sen de ona devam et. Ne olacak? Kul çocuğuna kıldıramayanlar diyor, mahşere kendileri kılsalar da namazı zayi edenlerle birlikte haşıl olacak. Vah bize, vay bize vay. Ya o zaman işte bu eser okunmaya değer, okutulmaya değer, tavsiye edilmeye değer. Bu hadisler okunduğu zaman ben inanıyorum ki zerre kadar imanı olan bir kişi artık bu kitabı okuyup da namazı bırakamaz. Yani bırakırsa ne diyeyim, ya aklı yok, ya idrak. Bu kadar zarara insan kendisi için razı olur mu? Muhammed Mustafa'nın vasiyetini, sallallahu aleyhi ve sellem, şu mübarek Mevlid ayında, o bize vasiyet ederek vefat. Bak kabrinden de kalkarken yine Hazreti Cibril aleyhisselam buyuruyor. Evvelü men yenşekku anhu'l-kabru, toprak yarılıp kabirden ilk çıkacak olan benim buyuruyor.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 Ondan sonra tabi biliyorsunuz cennetül baki Medine mezarlığı diriliyor. O arada Mekke mezarlığı diriliyor. Böylece sırayla bütün dünya mezarlıkları Allah o günümüzde bize rahmet etsin. Nerelerde yatıyorsak kabirlerden çıkacaksak Allah iman selametiyle Sübhanallahü bi hamdi diyerek Rabbimiz buyurduğu üzere estağfirullah Yevme yed'ukum fetestecibune bi bihamdihi ve tezunnune illa biztum illa kalila Allah sizi davet ettiği gün, kabirlerinizden kalkın diye çağırdığı gün, İsrafil Aleyhissalatü Vesselam Sura ikinci defa üflediği gün, işte hemen Sübhanallah ve diyerek, başlarınızdan tozu toprağa silgerek kalkacaksınız. İşte o zaman size dünyada ne kadar kaldığınız sorulsa, düşüneceksiniz ki biz dünyada ya bir gün, ya yarım gün, ya bir saat, ya iki saat kaldık ya da kaldık. Mahşerin uzunluğu elli bin senelik mahşerin şiddeti ve dehşeti karşısında,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 Bütün peygamberler, Her ümmeti dizüstü çökmüş görürsün. Peygamberler bile, İbrahim Aleyhisselam bile, Ülül -ül Azm peygamberler, İbrahim Aleyhisselatü Vesselam, Tüm peygamberlerin atası, O zat, Halilur Rahman Allah'ın dostu bile, Dizüstü çökmüş, Nefsi nefsi, Ya Rabbi,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 tutulmaz mı? Biz de Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve sellem vasiyetini tutmak üzere o son mübarek son sözleri olan namaz sözünü efendim tekrar kaleme alarak yüzlerce sayfa ayetlerle hadislerle doldurarak bu Muhammed Mustafa'nın vasiyetini sallallahu aleyhi ve sellem bir daha kayda geçirdik ve sizlere arz ediyoruz herkes yarından tezi yok namaz kitabını eline alacak bab bab bölüm bölüm bütün hadisleri okuyacak. Tabi dikkat etmeyenler, vakit kılanlar, o kazaya bırakanlar, nam sabah namazı uykuda geçirenler, sonradan kılanlar, böyle. Efendim, düzgün kılmayanlar, vakitleri imal eden, hele hiç kılmayanlar, aman ya Rabbi, aman ya Rabbi. Bunları okuyacaklar inşallah. Ve böylece Mevlid ayında ne yapalım? Muhammed Mustafa Hamus sallallahu aleyhi ve sellemin anısına ne yapalım Hoca Efendi? Evet.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 Laf dinleyeceksin. Burada bir vasiyet var. Namaz namaz buyuruluyor. O zaman biz de tam onun doğduğu gecede bu kitabı yetiştirdik ve sizlere de emanet ediyoruz. İşte Resulullah'ın vasiyetini size yazdık. Bütün bu kitaptaki ayet hadisler hepsi Muhammed Mustafa'nın vasiyetidir. Benden bir katkı yok. Benim ne haddime düşmüş ben bir kelime katayım. Ben ancak cem ve telif, tertip ve tercüme yaptım. Yaptığım budur. Alacağım da duanızdır inşallah. Bir namaza başlayanın şefaati duası bize yeter inşallah. Ama sizler, ben bunu her tarafa ulaştıramam sizler artık. Yarından tez yok bu namaz kitabını. Dinin direği müminin miracı namaz. Adı bu. Dinin direği müminin miracı namaz. Böylece Allah hepimize bu mübarek günlerde, bu mübarek ayda namazla miraç nasip eylesin. Evet, tabii bu kitaptan ben nasıl okuyacağım dediğim gibi 300 aşkın. 300 sohbet yapsak, yani ancak bu kitaptaki ilimleri verse, e, nakledebilirim ama, bu vesileyle, mübarek Mevlüt ayının kutlaması olarak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vasiyeti babından olmak üzere, şu rivayetleri ve hadişleri, okuyacağım inşallah. Tabi, sevindirmek iyidir, müjdelemek iyidir ama, Kur'an'da korkutma da var, İslam'da korkutma da var. Şimdi siz, namaz kılanlara vaat edilen müjdeleri, mükafatları, mağfiretleri, onamazın bizi nasıl temizlediğini, temizleyeceğini, onamazın şefaatlerini, onamazın bereketlerini, artık onu ben anlatmakla bitiremem. Burada bab, bölüm, bölüm, bölüm bunları tek tek sizler e, okumalısınız. Yani, e, tabii ki ne kadarını birlikte paylaşabiliriz, bunu e, önümüzdeki günlerde görürüz ama e, sıralı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 ...namazı kılmamaya bir müsaade verir misin dedi... ...hoca da dedi ki veririm... ...ya bir çare var mı? Ne bir çare dedi? Beş çare var dedi... ...ya o zaman bir tanesi de bana uyar herhalde dedi... ...uyar bakalım dinle dedi... ...ya cavur olacaksın dedi... ...olur mu estağfurullah dedi... ...o zaman dedi... ...hayız olacaksın dedi... ...ya ben erkek adamım dedi nasıl ayrılma... ...o zaman nifas olacaksın çocuk doğduktan sonra 40 günlük müsaade ota ...o da olmaz uyumadı ve hoca efendi dedi... ...e deli olacaksın dedi... ...e şimdilik dedi... ...e ne yapalım dedi şimdi... Ya ölü olacaksın dedi. Aman Allah gözlerin hele dur yaşayalım dedi. E ben ne diyeyim dedi sana beş tane çare dedim. Hiçbiri uymadı dedi. Namazsızlık olacak bir şey değil. Şurada namazın hangi hallerde terk edileceği bölümünü bir okuyun. Bir arkadaşlarınızla aranızda bir okutun. Birbirimize bir anlatın bakalım da. Durumu görün. Denizin üstünde gemisi parçalanmış halde... Kalan gemi tahtalarına tutunmuş vaziyette, dalgalarla boğuşurken, tabii ki biri kavuşur, yetişir artık ıı, kurtarılır, ayrı dava, kader o. Ama ölüm tehlikesi var tabii. Niceler öyle denizlerin okyanus ortalarında da, balıklara ev olmuştur ve yak bulunamadığı noktada da ölümde gelip çarpmıştır. Bu olmuştur. Değil mi? Çok böyle olaylar. Var. Ama diyor ki bir insan bir tahta parçasına dayalı vaziyette bunu talebi Sahir'den söylüyorum yani.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 Kıyamet günü suratlarının karartılacağını hadis-i şeriflerde görüyoruz. Evvelu ma yusaddadu yevmel kıyameti vucuhu carikı Kıyamet günü ilk karartılacak suratlar namazsızların yüzleridir. Beynevi cehenneme vadiyen yuhalu lemlem. Cehennemde bir vadi var. Allah muhafaza buyursun adı Lemlem. Fiyhayyatun kullu hayyatin.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 Yılanın zehri diyor adamın vücudunda 70 sene acı veriyor. 70 sene acısı içine işletiyor. Tüm her raulahu ondan sonra o kişinin etleri parça parça lime lime dökülmeye başlıyor. İbn -i Hacer -i heytemi bunu zevadirden naklediyor. Evet. Yine diğer bir rivayette inne tarikatu salayeti ve'l kıame namaz kılmayanların Kıyamet günü yüzleri ve alâci selâdeti mektubat. Üç satır yüzlerinde yazılacak. es evvel birinci satırda okunacak. Herkes dost düşman huzurunda. Ya muzayya hakkı Ey Allah'ın hakkını zahir eden adam. es satr ikinci satırda ya olsan bir gaba Ey Allah'ın gazabına özellikle ayrılmış adam. es satr dünya evvel birinci satırda hakkı Üçüncü satırda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 Ahbata Allah, amele Allah bütün hayırlarını siliyor ve beri bereet minhdimmetullah Allah'ın güvencesi, emanı, azap etmeme vadi ondan uzaklaşıyor. Hatta yurajıyla Allah Azze ve Celle tövbeden Allah'a yeniden tövbe tasdileyinceye kadar. Tabii ki namazın farz olduğuna inanarak tembelliğinden kılmayanlar Müslümandır. Tabii ki imanı kurtararak ölenler sonunda cennettiktir. Ama bu kadar azaba gazaba ne var, bu kadar tehlike ne var. Son nefeste imandan Allah muhafaza etsin. Çıkma tehlikesini göz önüne almaya ne gerek var? İşte burada yazdık. Hizapta okuyacaksınız. Ebu Hanife radıyallahu anh imamı Numan Niti Abid Hazretleri. Bağdat'ta bir cenazeye hazır bulundum defninde. Gömdüm diyor, kıbleye çevirdim diyor. Tam çıkacağım mezarı kapatacağız. Bir de baktım ters göndürüyor. Ya bu nasıl iş? Bir daha döndürüm. Üç kere böyle yüzünü kıbleye getiriyorlar. Üstünü gömeceğiz. Bir de baktım kıble getir. O zaman nida geldi. Üturukü ala Ey imam! Onu hali üzere bırak. Çünkü o dünyada yüzünü kıblemizden çevirdi. Biz de ahirette çevirdi. Allah kıblesizlikten muhafaza etsin. Onun için dinleyenlerimiz namazı hafife almayalım. İşte Abdullah ibn Amr hadisi.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 Bu eserler öyle kolay çıkmıyor adamın gibi gece düşünüp sabah roman yazmıyorum ben. Allah ve Rasulünlüğün kelamlarını yazıyorum bu mesuliyetli bir iştir, raske olmaz. Abdullah bin Amr hadisi Ne vuruyor, Sallallahu Aleyhi ve sellem. namazdan bahsedince, Men aleyha ve burhanen ve namazını beş vakit devam eden ve muhafaza eden gözünün bebeği gibi koruyana namazdan nur olur, fukket olur, rehber olur, cennet yolunu gösteren delil olur. Kıyamet günü en büyük bir kurtuluş vesilesi olur. Ama meven lem yuhâzud aleyhâ, namazı korumayan, lemmikullew nurun la burhanun velâ necah. Ne kabirden, ne mahşerde, ne surattan, ne mizanda nuru olmaz. Kendisine karanlıklarda yol gösteren, yolunu karıştırdığında delil ve rehberlik yapanı olmaz. Kıyamet günü ebedi kurtuluşu olmaz. Ve kâne kıyamet makarun ve firavine ve hamane Ve ve ve ibni Kıyamet günü kimlerle olur? Komşuları kim olur? Namaza devam edenler, peygamberler, sıttıklar, şehitlerle beraber. Namazı zayi edenlerin komşuları, dikkat! Karunlar, Firavunlar, Hamanlar, ve İbnü Halefler ki, bu İbnü Halef Resulullah'ın eliyle bizzat gebertilmiş, bir peygambere nasip olmuş, peygamberlerin en büyüğüne nasip olmuş. Bu itibarla eşeddün nâsı adâben yuvmil Nebi hadisinde kıyamet günü en büyük azabe düşecek insan örnek olarak gösteriliyor. Kimdir o? Bir peygamberin öldürdüğü kişi. Peygamber eliyle öldürülen demek o kadar büyük yavurdur ki peygambere nasip olacaktır ki Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir kişiyi öldürmemiş Ebu Cehil bile nasip olmamış Übey bin Kalef Resulullah'a nasip olmuştur. O ne büyük en büyük peygamberin öldürdüğü en büyük yavurdur. İşte namaza devam etmeyenlerin adreslerinde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 İfat ediyor, Ebu Talib'in oğludur, biliyorsunuz Efendimizin amca oğludur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, Mentehâ ve nebisolâti fe innellâh teâlâ yuâkıbû bi kânti haşerete namazı hafife alan, namazına gevşek, kılmayan demiyor, namaza gevşek olana Allah on beş bela verir. Sitt-i-dûmina altısı ölümden önce. Selâd-i-dûmina indel-mev, üçü ölürken. Selâd-i-dûmina üçü mezarda üçü de mezardan çıkarken, ölümden önce dünyada çarpılacağı altı cezadan fevvelü avvuf defterinden salihler defterinden adı silinir. Bundan büyük felaket olur. Ve ikinci hayatının bereketi kaldırılır. Yüz senede yaşasa ne yaşadığını anlamaz, birden ömrü biter ve Üçüncü rızkının bereketi kaldırılır. Kazanır kazanır çok da zengin olabilir devamlı. Efendim, aç kalacağım, fakir olacağım korkusuyla rızık bereketi göremez. <gülüyor> Aman Rabbi el hatta ya Ne hayır yaparsa yapsın namazını tamamlamadan hiçbir hayrı kabul olmaz. işe bak. Velkâmizel <gülüyor> beşinci duası kabul olmaz. <gülüyor> Altıncısı iyilerin duasından nasibi olmaz. Bu kadar Allah dostu dua ediyor. Bütün inanan müminin müminat bu dualardan hisseder oluyor ama namazsızların bunda nasibi olmaz. Ölüm anındaki üç susuz olarak ölür. Ben susuzluk çok çekmişim bilirim. O çekere ilk yaklandığım zaman ta 20 yaşlarımda. Kortum taksan ağzına biraz çektiğin anda kuruyor boğazım yapışıyor. Ve lefsubde fi halki Mawjebat Yedi deniz diyor boğazına akıtılsa suya kanmaz. Allah şu ölümün zorluğuna bak. Ve zani yemuti bakti dedi. ölür, tövbeye fırsatı olmaz. Ve zelde ala ve Üçüncüsü bütün dünyanın demirleri, odunları, taşları, madenleri omuzuna ve boynuna koyulmuş gibi ağır vaziyette ölür. Allah muhafaza e. Ve metelâzetüllazî bil kabr kabirdeki üç musibet. Ve yuzbayu alayil kabir öyle daraltılır kemikleri birbirine girer. Ve zaniyetu yuzlîl kabr kabirin zifiri karanlık olur Allah kabir karanlığından muhafaza eyler. Ve zâlikte yasîru bil kavl. Üçüncüsü münker nekirin sorularına cevap veremez dili tutulur konuşamaz. Ve metelâzetüllazî inde khurûci minel kabr kabirden kalkarken ki üç musibet. Evvelü'l <gülüyor> hak Allah Teala'ya karşılaştığında Rabbimizin huzuruna, Rabb'in mekandan münezzeh mahşerde huzuruna çıkacağımız Allah ona kızgın olur. İşte bu var ya cehennemden fazla yakar adamı Rabbinin gazabı. Ve hesabı, şeddi hesabı çok zor olur. Bütün amelleri didik didik olur. Ve seldeku rucunun beni deilla nar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 Namaza devam edenlere vaat edilen En Allahu vakit namazını vakti vakti muhafaza edene Allah beş haset ikram eder. Birinci yurfanu dikul hayy geçim darlığı ondan kaldırılır. Rızık bereketli olur fakir de olsa. Hadi abul kabr kabir azabı kaldırılır. Bu ne demek kabirde rahat yatmak ya. Rutillahu kitabu bi yemihi Allah defterini sağ elinden verir. Ve murayesul salati kelber sıratı şimşek gibi geçer. Böyle Hiç hesapsız, sorgusuz doğru cennet. Neden? Namazı tamam da onda. Onun için bu beş ikramiyeyi efendim kazanmak varken on beş belayı başına açma ne gerek var? Bu çok zor bir şey. Onun için Allah muhafaza buyursun. O kabirde hadis-i şerifte buyruluyor. Namazı terk edenlere yukaduale el kabru ara? Kabri ateş tutuşturulur gece gündüz diyor mezarında ateş közleri üzerinde döndürülür Allah muhafaza ya rabbel alemi. önümüzde mezar var bak yakında Mikal amcayı gömdük ondan evvel Tevfik amcayı ondan evvel şu amcayı ondan evvel bunu ondan evvel bizden gençleri bizden küçükleri bizden büyükleri ekranlarımızı her gün musalladan her kişi niyetine hatun kişi niyetine kız oğlancık niyetine sel gibi gidiyor ahirete Sevkiyat var. Lütfen hesabı doğru yapalım. Ölüm var. Bu kabirde ne yapacağız? Namazsız durumu ne olacak? Bak, diyor ki hadis şerifte يُسَلَّتُ عَلَى تَارِكِ الصَّلَاتِ ف۪ي kabrihi, Namazsızlara kabrinde fü'uban bir ejderha musallat edilecek. اِسْبُ الشُجَعُ الْأَكْرَعُ Adı kelpehlivan. Bak adı da kelpehlivan. Ay iki gözü ateşten min hedi tırnakları demirden Toğlü Gülü bu filmmesi yıracıya her tırnağı bir günlük mesafede gidersin tırnağı öyle uzun. Korku filmleri seyretmenin ne gereği var? Tuzuliyede geceleri korku filmleriyle dehşete kapılıp uykuları kaçırmanın Ne gereği var? Kılana namazını da bütün korkularından kurtulsana Ykelelli müyiitefe ölüyle konuşur mezarında der ki. Anne ben kelp pehlivanım tanışıyor muyuz o sesi gök gürültüsü gibi ekul rabbi bak sesi çöçe bak nasıl gök gürültüsü yatağın içinde yorganın da dibine yatağın dibine girmeye çalışıyorsun kulaklarını tıkayacaksın değil mi bir patladığı zaman emranani rabbi rabbim bana emretti sabah namazını kılmadığın için ...sanı kamçılayacağım. Tam güneş doğuşundan sonrasına kadar. Radrebek Öğleni kılmadığın için ikindiye kadar sana vuracağım. Radrebek kılmadığın için akşama kadar sana darbelerimi indireceğim. Akşamı kılmadığın için yatsıyı zayi ettiğinden dolayı yatsıya kadar seni döveceğim. Radrebek alatez Yatsıyı kılmadın diye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 Münker soru cevap canlı yayından iyi bir kaset satarım zannetti biliyor musun? Bir de açtı fısss bir şey yok. Ya bu hocalar bizi kandırdı baksana Münker soru cevap hiçbir şey yok palavra. Sen öyle zannet. O senin duyacağın senin teybinin kanalına girecek cinsten bir sual midir? Sen gözünü yumduğunda efem ne alemlere gidiyorsun? O alemlerden yanındaki haberdar mıdır? Ruhtur bu ruh. Esas insan ruhtur. Acı çeken ruhtur. Zevk, zevki alan ruhtur. Beden iskelettir. Onun için bu haberler hakikattir. Bak ona bir darbe indirdiği zaman Yavzu fil ardı 70 diran. 70 arşın diyor. Yerin dibine gider de felayecül fil kabri kıyamet. Kıyamet gününe kadar kabrinde azap çeker durur diyor. Onun için Allah muhafaza etsin. Kabrimiz, mahşerimiz sıratımız mizanımız rahmetlerle Allah Teala'nın affı ile ile Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem şefaatleri ile dostlarının himmetleri ile selametle cennete girelim cemalini görelim selamun kavlen min rabbir rahim selamını işitelim istiyorsak imandan sonraki sağlam kulpumuz namaz namaz namaz ve son sözlerim yine Muhammed Mustafa'mın vasiyetleriyle sallallahu anh, o vefat ederken lütfen o hali bir gözünüzün önünde canlandırın. Artık ruhunu teslim ediyor. Kainatın Efendisi bize veda ederken, mübarek dili bile dönmüyor, mübarek göğsünden artık mırıldanırken, es-salaha, es namaz diye diye vefat ediyor ya. Bunun ne kadar önemli olduğunu hala anlayamıyor muyuz ya? Onun için ben ne yapayım?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 Ellerden, dillerden düşmesin, okunsun, amel edilsin, milyonlarca, binlerce insanın namaz kılmasına vesile olsun inşallah. Sizlere bunu ithaf ediyorum. Evet, dinin direği müminin miracı namaz. Yarından itibaren ararsanız bulursunuz inşallah. Kitapçılarda adreslerini öğrenirsiniz. Ve bu eseri sizin fazla almanızdan ben fazla bir para kazanıyor değilim. Siz almasanız ben az para kazanıyor değilim. Benim burada... Sizin almanız ve almamanızla tek irtibatım bir kişinin namaz kılmasına vesile olup Allah Teala'dan bir mağfiret almak ve namazın şefaatine ermek. Benim de tek derdim sizlerin inşallah evinizde, ocağınızda, benim de evimlerimde, ocaklarımda, hiçbir yerlerimde namazsız, sizlerin devlerinizde evlerinizde, ocaklarınızda namazsız, abdestsiz bir fert kalmasın inşallah son nefeslerimizde, bizler de iman ile. Abdestle, namazla Rabbimize kavuşmamız nasip olsun diye sizleri Allah'a emanet ediyorum. Ve tekrar tekrar üzerinde duramayabiliriz. Ama bu konunun gündemi hiçbir zaman bitmeyecek. Ta Rabbimize kavuşuncaya kadar namazla mükellefiz. Onun için bu namaz kitabını ben burada size bir iki hadis okuyabildim. Bunun gibi diyorum size yüzlerce dolu bu kitap. Tek tek sayfa sayfa hiçbir şey atlatmadan öyle rastgele değil. Her tarafını okuyun. İnsanlara okutturun mutlaka. En kıymetli hediyeniz, en güzel hediyeniz, Muhammed Mustafa'nın anısına ne yapayım? Onun anısına onun vasiyetini yürürlü kıl, Onun vasiyeti olan namazı al, oku, okut, dağıt. Ve böylece namazın hayatımıza daha ziyade girmesini ve hiç çıkmamasını temin etmek gayretleri içerisinde sizlere Allah'a emanet ediyorum. Allah Teala vettekaddis hatter cümlemizi namazı hakkıyla kılanlara ilhak eylesin zürriyetlerimizden de namaz kılanlara ihsan eylesin Rabbim Teala dualarımızı kabul eylesin amin muharrem baha ve yasin sallallahu aleyhi teslimen rabbil